Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, Ongun Arasev Arkadaşımızla röportaj yapacağız. Ongun benim Optifist'ten arkadaşım, lisansı beraber okuduk. OTTÜ'de lisansı yaptıktan sonra benim e, de birinci saat mezun oldu. Sonra Master'a, Koç Üniversitesi'ne gitti. Şu anda Koç Üniversitesi'nde Master'ını bitirmek üzere, yüksek lisansını. E, bugün onunla kendi alanı olan Optik üzerine biraz röportaj yapacağız. E, merhaba Ongun. Merhaba. Şimdi öncelikle optik deyince çok kabaca bir de özetler misin? Ne, ne kastediyoruz? Optik ne oluyor? Yani optik derken en basit özetiyle ışığı, ışığın maddeyle etkileşimini inceleyen bilim dalı diyebiliriz. Işığın maddeye etkileşimi. Sen bu konuda deneysel evet. çalışıyorsun sanırım. Ben deneysel çalışıyorum, aynen. Evet. Bu teorik kısmı da var bizim Genelde bizim işimiz e, lazer laboratuvarında e, devam ediyor ve aynı zamanda optik bileşenler de üretiyoruz e, kendi çalışma alanında. Şimdi okay. bileşen üretiyoruz deyince nasıl bileşen üretiyoruz bize sonra da söylüyoruz. Ben optiğin e, alt dallarından olan e, plazmonik ile ilgileniyorum. Plazmonik e, metalle ışığın etkileşimini e, inceliyor temel olarak. Bunun içinde e, metaller içinde dalga kılavuzları ve bunun gibi yapılar üret. Dalga kılavuzları, antenler, bunun gibi yapılar üretiyoruz. Yani kabaca Bunları... ışıkla metal etkileştiği şeyler inceliyorsunuz. Doğru mu? Evet, kabaca böyle diyebiliriz. Uygulama olarak anten söyledin galiba? Uygulama olarak anten söyledim. Evet. En e, bu yeni bir alan ve şu ar aralar çok popüler. Genelde İspanya'da, e, Amerika'da Ülkemizde de popülerleşmeye başladı. Koç Üniversitesi de optik üstüne eğiliyor. Yani fizik ve elektronik mühendisliği bölümünde. E, bu nedenle burada da popüler. Bunun Peki. amacı ne dersek? E, silikon çipler ile e, optik bileşenler arasında, yani sıradan, e, sıradan optik demelim alışılmış optik dava kılavuzları arasında boyut olarak bir fark var. Ee, bu boyut nedeniyledir onları birbirimiz birbiriyle konuşturmamız zor oluyor. Ondan en da... temel iftirlerden çok... biri bu. Bunu de aktarım. Detayına girmeden önce bir şey soracağım. Çok basit kalacak ama dedin ya metalle ıı, ışığın etkileşimi diye mesela örneğe evet. kabaca ve bu yeni çalışılan bir alanın anten falan. Ya bizim bildiğimiz Udu antenleri de metal çayak anten Onlar da mesela. Işıkla etkileşim gireceği sonuçta ondan farkını yani Çarlık'tan yıllardır var. Ee, doğrudur. Şimdi zor bir soru ben de bir şey sıkıştım. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Akılda o örnek geldi size yendiğince metal ışık yani fark edebilirlerdi de kabaca. Bu konudaki teorik çalışmalar 1960'lı yıllara kadar oh. e, uzanıyor ama şu an popüler. Da, e, nasıl diyeyim? Diffraction e, saçılım limitini açmak buradaki amacımız. Bu standart çana antenlerle evet, bilmeyen, falan... böyle çok hızlıca. Bilmeyen arkadaşlar için saçılımdan kastımız iki dalga BR'ye geldiği zaman hani mesela bir su, suyun üzerine bir damla su bıraktığınız zaman evet. dalgalar yayılır ya o dalgaların birbiriyle etkileşimi saçılım desen deniyor. Onun ona kastetti. Yani saçılım ya, derken yani. mesela iki tane ıı, ışık kaynağını ayırt etmekte de bu işin içine giriyor. İki Hı. tane ayrı, mesela arabanın iki tane farı var. Uzaktan gördüğünüzde ayırt etmekte saçılım diyebiliriz bir açıdan. Yani çok fazla saçılırsa ikisi birbirinin üstüne bineceği için tek bir kaynak gibi görürsünüz. Uzaktan yani, yani geri arabanın... Bu Optik konusunda önemli bir e, olgu. Fenomen. Tamam, güzel. Ee, sen bunun bir alanındayım demiştin, bir, karışık bir isim söyledin bir alt dalı gibi. Ha, plazmonik, plazmonik. E, fotonik ile plazmon birleşimi olduğu için plazmonik ismini tercih etmişler. Şimdi fotonik, fotondan geliyor, değil mi? Foton sonuçta ışığın birimi, fotonik. Plazmonik evet. de plazmadan geliyor sanırım. Çok şu an ameliyeti... Plazmadan e, geliyor. Plazmonda kolektif elektron salınımı diyebiliriz. Metalde serbest elektronlar var. Yani hmm. atom çekirdeğine büyük bir güçle bağlı değiller. Hı hı. Bunlar gelen ışıkla etkileşime giriyor. Zaten bu da direkt fotonik, daha doğrusu plazmonik dalının inceleme alanı oluyor. Yani metalin içindeki serbest elektronla ışığın etkileşmeyin diyorsun. Çok kabaca soracak olursak. Şu an şey, evet. Çok kabaca düşünerek düşünüyorum. Peki hemen bunu, bunu kahvede konuştuğu olsak, birinin soracağı soruyu ben sana sorayım. Ne işe yarayacak? <gülüyor> yani bunun <gülüyor> daha da şöyle, temelinde bu soru sorulmaz. Biliyorum, mu? Ne işe yarayacak? Yani bu mühendislikte ee... kalmış şey ama mühendis... soruyu şuraya çeviriyorum daha doğrusu. Hani temel bilim mühendislik ayrımını bilmeyen insan hemen ne işe yarayacak sorusuna oysa temel bilimde böyle bir şey yok. Mühendislikte Bunun en e, büyük uygulamalarından biri biyosensör yapılıyor. Yani evet. hastalık yapan patojenlerin tespiti sağlanabiliyor. Hmm. Onun dışında çeşitli sensörler yapılabiliyor. Kimyasalların havadaki konsantrasyonunu hesaplamak için örneğin. Hmm. Yani en son birliklerinden biri, hidrojen konsantrasyonunu hesaplayan, hidrojen konsantrasyonuna tepki veren bir cihaz geliştirmişlerdi. Dolalık uygulaması da var yani. Güzelmiş. Evet, uygulamalar var. Yani çok teorik böyle uçuk bir alan değil. Peki o zaman şöyle düş düşünebilir miyiz kabaca? Çok teofisa kaçtığımız zaman işte metallerin incelmesi, elektronlar, ışık falan işte kataat fiziği dediğimiz yere birazcık kayıyor sanırım. Evet. Bir arada ufak ufak şey değersel fizik, işte optik kısmı falan filan. Çok mühendislik kısmı da sensör üretiminde kullanılıyor. Kabaca. Doğru evet, ödebilir mi? Evet seni soruldu. Mühendislikten çok biyomedikal uygulama oluyor. Biomedikal biyomedikal engineering ya biyomedikal değil mi mühendislik zaten? Ucunda kıyısında. Öyle <gülüyor> de diyelimuz. <değilmiş. gülüyor> ee, neyse kız atışım da biyomedikal mühendisinde <gülüyor> kız <arkadaşım>. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da sevamlar sevgiler. Peki şey e, onun. Sen bu spektrumun neresine kalıyorsun? Yani daha mı deneye yakınsın, mühendisliğe mi yakınsın? Yani, kendini nerede görüyorsun burada? Şu anda. Ben burada biraz daha teoriden ziyade mühendisliğe yakınım. Çünkü evet. yaptığım iş, hani laboratuvarda yaptığımız ölçümler falan yeniden üretilebilir. Yani mesela bir cihaz geliştiriyoruz. Hı hı. Örnek, yani dalga kılavuzu bu elektron demeti, litografisi yöntemiyle yazılıyor. Bu çipleri yazmak için elektron mikroskobu ve çeşitli Kimyasal süreçlerden yararlanıyoruz. Ee, bunları yaparken bunları yeniden üretilebilir yapmak istiyoruz. Mesela bir tane çip ürettik. Hı hı. Optik olarak belli bir tepki verdi. Ee, aynı çipi bir daha ürettiğimizde aynı tepkiyi görmeyi be bekliyoruz. Bu, çip dediğin şey hani telefonlarda falan da oluyor çipler. O, o çip yani. Bir, ya bir evet bildiğiniz, o e, bildiğiniz silikon, şey... e, silikon silikon wafer. Wafer'ın yani wafer Türkçesi Kapıca şu özetleyelim, daha teknik datayı önemli değil, bizim bütün telefonlarda, işte bilgisayarda, tabletlerde vesaire kullandığımız... Temel olarak aynı teknoloji, evet biraz daha basit çünkü biz yani en azından Türkiye'deki bizim çalışmalarımızda tek katmanlı yapıyoruz bunu. Hı -hı. Yani, yani, iki yani boyutlu Türk işi basit çip üreticilerin. Genelde <gülüyor> Intel'in, işte diğer çip üreticilerin yaptıkları 3 boyutlu ve onlar elektron mikroskobu değil, seri üretim amaç olduğu için fotolitografi yapıyorlar. Direkt ışık kullanarak gerçekleştiriyorlar bu işlemleri. Ama gene öncesinde ve sonrasında kimyasal işlemlerden geçiyor çiftler. Peki sen de kimyasal işlemler kısmında değerleri kısmen elini bulaştırmış oldun yani. Evet. Yani orada da bir tecrübe sahibim. Deneysel oluyor tabi. Bazı işte kod yazma gibi görevlerimiz de oluyor. Çeşitli ...laboratuvar akıplarını birbiriyle konuşturmak vesaire. Çok güzel. Ee, şimdi yanlış bilmiyorsam, sen şu yüksek lisansın sonundasın. Birkaç ay sonra da bitiriyorsun. Evet. Ee, ne düşünüyorsun? Bu alanda devam etmeyi düşünüyor musun? Alanı değiştirmeyi düşünüyor musun? Ya da bu alanda ilgilenen varsa, atıyorum izleyicilerimiz arasında... ...ya yani duyduğum çip yapımıdır... Kod yazımı, işte çocuklar hep bizim çocuklar, bilgisayar falan çoksa ufaklığımızda var bu Ben de bir işte kod yazacağım, oyun yazacağım. Yani, en basit oyun yazacağımdan başla. İşte bilgisayar böyle yani, Ben de evet etmiştim evet, ya, bir, Aynen, ben oyun günardım. En sonunda bir yerden sonra üretmek istiyor insan. Aynen, geleneğe üretme kısmına girmek istiyor. En kolay da o oyun yazma kısmı oluyor. yani. Azıcık bir C Plus'a öğrenince. Kolay görünüyor diyelim. Yani elbette en kolay da kastım, diğerlerine evet. kıyasla. <gülüyor> Neyse. Ee, hani o hevesler vardı, da aramızda dinleyicileriz de şu an lisede olan üniversite düşünen belki elektronik mühendisliği ya da optik üzerine fizik çalışıp bu şey deneysel mühendisliğe yakın bu ana girmek isteyen ee, Türkiye'de bu anda sen şu an Koç Üniversitesi en azından dünyada yeni yeni popülerleşmiş bu alanda Türkiye'de var diyorsun. Güzel yani. Anlığı Türkiye'de bu. de var. Aynen. Ee, elektronik mühendislik. Elektronik mühendisleri de uğraşıyor bu alanına. Fizikçiler de uğraşıyor. Hı hı. Yani hem temel bilim hem de mühendisliğin işte iç içe geçtiği bir alan diyebiliriz bu alan için. Peki sen kendin de düşünüyorsun? Yani temel kimya, temel fizik bilgisi de kullanılıyor. Hı hı. Onun dışında bilgisayar, işte programlama vesaire gibi bilgiler de kullanılıyor. Çok iyi. EBS'in ortada buluştuğu bir yer yani. Evet ortak bir nokta. Mühendislik yani temel olarak. Hani o çağdaki e, insanlara önerim ne olur dersek, yani bu tarz alanlarla ilgileniyorlarsa en uygunu herhalde mühendislik okumaları. Eğer bilimle daha çok ilgileniyorlarsa da sonradan bilime yönelebilirler, temel, temel bilimlere. Doğru. Doğru. Sen zaten masterından sonra sana biraz sektöre girmeyi düşünüyorsun. Hani evet, ben yurt dışında yani temel olarak Almanya'yı düşünüyorum. Bir araştırma geliştirme şirketinde çalışmayı düşünüyorum. Umarım istediğin gibi olur. Ee, teşekkür ederim. Ongu'cum çok teşekkür ederim bu röportaj için. Ee, Son söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, Soner ben de teşekkür ederim. Şimdilik söylemek istediğim bir şey yok. Çok teşekkürler. Ee, arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.